türkülerimiz öykülerimiz arpa çayı bir zamanlar Karsın Arpaçay ilçesinde yaşamış olsaydınız ya, sevdayı sevip de kavuşamamak olarak tarif ederdiniz. Bu hikayeyi her duyan, belki de Arpaçay'ına düşman olur verir. Ama Arpaçay'ının ne suçu var ki, sevdanın duasında vardır sevip de kavuşamamak. Madem ki can verecek kadar sevme istidadın var, bedelini ödemek zorundasın. Evet, her şeyin bir bedeli var. Ademoğlu, yeryüzüne düştüğünden beri gerçek sevginin peşinde. Ama kolay değil. İncinmektir belki ama, tememektir. Dokunmaya kıyamamak, uzaktan uzağa solumak nefesini. Damar damar içine çekmektir sevgi. Çoban olmak var şu dağlarda. Düşmek koyunların peşine ve düşürmek onları kavalın sesine. Han çoban olmalı. Sonra ağanın kızı sarana gönül kaptırmakla. Saran uzun boylu, ince belli, sırma gibi saçlarıyla köy yiğitlerinin düşlerine girmiş. Becerikli saran koyunları, inekleri sağır, ata bina, renk renk en güzelini dokur. Günlerden bir gün, han çoban koyunları sağması için ağla getir. O günde saran süt sağarken aldı, iki gencin bakışları karşılaşmış, gözlerinden çıkan aşk kıvılcımları gönüllerinde alevlenmiş. Ama ne çare kız ağ kızı, oğlansa garip bir çoban. Derdini kalbine gömmüş han çoban, görmüş ama sonunda dayanamamış yaşlı nenesine anlattı. A benim dattın nenem. Senin ömrün bizden uzun. Bilgin de pek çok. Yüreğim bir ahı güzel için yanıp tutuşmakta. Ya bulursunuz bir çaresini... ...ya da torunun gitti gider. Dur hele oğlum. Nedir bu telaş? Ağanın kızıysa bulunmaz Hint kumaşı değil ya. İsteriz elbet. Nenesi hanı ümitlendirir ama... ...yüreğine de bir kor parçası düşer. Ayı. Belki de çocukluğundan beri tanıyordu. Değil bir çobana kız vermek, otlaktaki koyununu bile zor verirdi. Ama biricik torunuydu, canıydı. Bir yolu bulunacak ve o kız han oğluna alınacaktı. Saranın anası anlayışlı, alçak gönüllü kadındı. Meramını önce ona anlatmalıydı. Han çoban, yiğit, namuslu bir delikanlı. Saranıma da layıktır Allah için. Ne var ki A bunu duyarsa küplere biner. Bizleri yaşatmaz valla. Nene de A'yı razı edebilmek için köyün ileri gelenlerini toplayıp A'dan Allah'ın emri peygamberin kavliyle saran kızı han çobana istemişler. Ağ önce kızmış, itiraz etmiş, sonunda bir şartlı olur. Ben kızı o çobanla nişan ederim etmesin ama yedi yıl kızla olan birbirini görmeyecekler. Han çoban yayladaki otlaktan köye inmeyecek. Köylü ne dediyse, ne yaptıysa ayı kararından vazgeçilemez. Emir demiri keser demişler. Karar saran kızda han çobana bildirildiğinde önce ikisi de mahsurlaşırlar. Ama kavuşmak var ya sonunda. Her şeye değer. Yeter ki sağlık olsun. Yedi yıl dediğin nedir ki? Su gibi akar, düş gibi geçer. Sana kavuşmak yok mu saranım? Yedi yılın üstüne bir yedi. Bir yedi yıl daha beklerim. Neyleyim? Gönüldür geçmiyor sözüm. Gül yaprağı gibi durur Hicaz'ım. Ben çoban hansam Zendegonca gül. Düştüm bir seraba gülmüyor yüzüm. Bekler tabi saran Bekler tabi han Sevda dediğin Aşk dediğin Sabrettikçe çoğalır Çoğalır Artar da Sabretmesi ne güç olur Ama yedi yıl dile kolay Han çoban yaylasına çıkar Her bir koyuna Yaşadığı günün derdini anlatır O anlattıkça koyunlarda ağlar Ağladıkça gözyaşları yayranın akar suyuna, Oradan da arpa çayına karışır. Arpa çayı dertten, Hasret hasret atmaya başlar. Karadır kaşların, gözlerin kömük, Seni seven yiğit derdinden ölür, Üflesen ben baksam dağ taş dinlese, Gül kokan nefesin sanki bir ömür. Yağmura tutuldum bir bahar günü. Unuttum geçmişi, dünü, bugünü. Bir çilek tadında göz göze geldik. Dostlar, ben bu aşka verdim oldum. Saran kız güzel yüzündeki bütün renkleri halıya dokumaya başlar. Her bir yıla bir halı. Her 7 ilmekte 7 ah. Bu yüzden halının desenleri iç içe, büklüm büklüm. Sonunda 7 yıl tamamlanmış. 7 halı da dokunmuş. Köy halkı yeşe içinde düğün gününü beklerken, saran kardeşleri ve anasıyla birlikte 7 yılda dokuduğu halıları temizlemek için arpa çayına gelip yıkamaya başlamışlar. ...derken hava kararmış... ...gök gürlemiş... ...şimşek çakmış... ...o sırada sel halılardan birini götürürken... ...Saran kız... ...çeyizini kurtarmak için kendini suya atmış... ...bir anda... ...suyun içinde... ...kaybolup gitmiş... Sonunda, ...Saran... ...sonunda... ...Saran'ın cesedini sudan çıkarmışlar... ...kızını o durumda gören... Sara'nın anasının feryadı semayı tutar. Arpa çayı açtı daştı. Sel saramı aldı kaçtı. Üç bacının gözü yaştı. Apardı seller saramı. Bir uca boylu balamı. Sara'nın anası kızının peşinden böyle seslenmiş ama. Çoban ne olmuş, dağlara mı çıkmış, yoksa kendini arpa çayına mı atmış bilen yok? Kars'ta ve arpa çayında, Sara'nın türküsü söz olmuş dile, ses olmuş tele dökün. Açayım açtı daştı da sel saralı almalı daştı Apaçayım açtı daştı da sel saralı almalı daştı Üç bacının gözü yaştı apardı seller sarama Bir uca boynu bana mı apardı seller saram Belelem Nazlanma göz elinden mi Hele nenni nenni nenni Nazlanma göz elinden li. Uzaklara gidersen arar da bulamam beni Uzaklara gidersen arar da bulamam beni <Gülüyor> Arpa çayım derin olmaz, akan sular serin olmaz Arpa çayım derin olmaz, akan sular serin olmaz Saran kimin gelin olmaz, apardı serler saram. Bir uca boylu bağlamı, apardı serler sarama Hele elinin elinin nazlanma azlanma gözlerinden değil Hele elinin elinin elinin, azlanma gözlerinden mi? Uzaklara gidersem arada da bulamam Uzaklara gidersem arada da bulamam Adabalar gelir boşa, men kurbanım kalem kaşa Adabalar gelir boşa, men kurbanım kalem kaşa Oğlan elim çıktı boşa, apardı seller sarama Bir uca boylu balamı apardı seller sarama Hele nennin, nennin, nennin, azlanma göz elinden mi? Hele nennin, azlanma göz elinden mi? uzaklara gidersen arada bulamam beni uzaklara gidersen arada bulamam beni türkülerimiz öykülerimiz radyo için uyarlayan Hülya Akar anlatan Kaan Özdemir seslendirenler Han Çoban Kalha Borah Öge, Han Çobanın Ninesi, Selda Atalay, Saranın Annesi, Şermin Çetinkaya, A, Mehmet Can, Saran, Sevil Orhanlı, Prodüksiyon Serhat Karasu, Oğuz Sivri, Yöneten, Ferman Karacan.